Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün. Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib b. Allahu Ane. Ebu Abbas Abdullah bin el-Abbas bin Abdülmuttalib el-Kureyşi Ümmetin alimi manasında kullanılan Hibrül ümme ve Kur'an'ın tercümanı manasına gelen Tercümanül Kur'an ünvanlarıyla yad edilen Abdullah bin Abbas Hicretten 3 yıl kadar önce Kureyş'in ablukası altında zor günler geçiren Mekke'de dünyaya geldi. Doğduğunda, babası tarafından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürülerek, onun duasına mazhar oldu. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, ve zevcelerinden olan, Meymune annemiz teyzesi olduğu için, bazı geceler, Allah Resulü'nün evinde konuk edilirdi. Hz. Peygamber'in, fiil ve hareketlerini öğrenmek, ve, hizmet etmek gayesiyle O'nun yanında kalmaya çalışır, Peygamber Efendimiz'e karşı olan sevgisi, bağlılığı ve samimi hizmetleri sebebiyle O'nun takdirini kazanmış ve Allah'ım, O'na kitabı öğret ve dinde müteahsız kıl, duasına nail olmuştur. 656 yılında Hz. Osman radiyallahu anh tarafından Hac emiri tayin edilen İbni Abbas radıyallahu anh çeşitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dışına çıkarak Kuzey Afrika, Cürcan, Taberistan ve İstanbul'a gitti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sancağı altında Cemel ve Sıffin savaşlarına katıldı ve ona Muaviyeyi Şam valiliğinden azletmesini tavsiye ettiyse de sözünü dinletemedi. Hakem olayında da Ebu Musa el-Eş'ari'nin Hazreti Ali'yi temsil etmesine karşı çıktı. Daha sonra haricileri ikna etmek üzere Hazreti Ali radiyallahu anh tarafından görevlendirildi. Hariciler karşısında tahkimi savundu. Hazreti Ali radiyallahu anh'ı tekvir etmemeleri ve ona karşı gelmemelerinin gerektiğini ayetlerle ispata çalıştı. Hicretin 39. senesinde Hazreti Ali radiyallahu anh onu Basra valiliğine tayin etti. Mümtaz bir kişiliğe sahip olan Abdullah bin Abbas'ın siyasi ve sosyal olaylar karşısında ilmi otoritesini ve siyasi öngörüsü ve iddialini daima muhafaza ettiği görülmektedir. Mesela Muaviyenin vefatından sonra Hazreti Ali radiyallahu anh'ın taraftarları, Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ı Kûfe'ye davet ettiği zaman, küferilere güvenilmeyeceğini, davetlerine icabet etmemesi gerektiğini ona söylemiş ve mutlaka bir yere gidecekse bu yerin Yemen olabileceğini, aksi halde bazı tatsız olaylarla karşılaşabileceğini hatırlatmasına rağmen sözünü dinletememiştir. Kerbela faciasını haber alınca çok üzülmüş, ve rivayete göre gözlerini kaybedecek derecede ağlamıştır. Abdullah bin Zübeyir'in halifeliğini ilan ederek, Harem-i Şerif'i kendisine karargâh edilmesi üzerine, hilafete Emevilerden daha layık olmasına rağmen, Harem-i Şerif'i karargâh yapmasına karşı çıkmış ve ona biat etmeyerek taife çekilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde İbn-i Abbas radiyallahu anh 13 yaşında bir gençti. Çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olarak naklettiği 1660 hadisin bir kısmını bizzat Hazreti Peygamber'den duymuş çoğunuysa Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Muaz, babası Abbas radiyallahu an Abdurrahman bin Av, Ebu Sufyan, Ebu Ser, Ubey bin Kâb, Zeyd bin Sabit, Allah onlardan razı olsun ve diğer sahabilerden öğrenmiştir. Muteber hadis alimleri onun rivayet ettiği hadislere önem vermişlerdir. Hadis öğretiminde arz veya kıraat denilen metodun geçerli olduğunu belirtmiş, kendisinden ders almak için gelen taiflilere bir müddet Hadis okuttuktan sonra, yaşlılık ve yorgunluk sebebiyle hadis metinlerini birbirine karıştırmaya başlayınca şöyle demiştir. Ben artık yoruldum. Siz okuyun da ben dinleyeyim. Sizin okuduğunuzu benim dinleyip tasvip etmem, tıpkı benim okumam gibidir. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlayıp yorumlaması için Peygamber Efendimiz'in özel olarak dua ettiği Abdullah bin Abbas'ın tefsir ilmindeki üstünlüğü daha ilk devirlerden itibaren hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Ayetlerin nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildiği gibi Arap edebiyatına olan hukufu da mükemmeldi. Nitekim Hz. Ömer radıyallahu an Bedir ashabının da katıldığı ilim meclislerinde Yaşının küçük olmasına rağmen onu da bulundurur ve fikirlerine değer verirdi. Abdullah bin Abbas radiyallahu an fıkıh ilminde de önemli bir yere şahittir. Devrinde Mekke'nin fıkıh otoritesi kabul edilmiş ve fetvalarının çokluğuyla meşhur olmuştur. İbni Hazm onu fetvası en çok olan sahabi olarak kabul eder i̇bn Bas'ın Abbas'ın talebeleri arasında birçok büyük fakih bulunmaktadır. İkrime, Mücahid, Ata, Said bin Çubeyr, Tavuz, Said bin Müseyyeb, Allah onlardan razı olsun, bunlardan bazılarıdır. İbn-i Abbas radiyallahu anh, tefsir, fıkıh ve hadisten başka, Arap edebiyatı ve ensap ilmi alanlarında da derin bilgiye sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hz. Ali gibi ashabın ileri gelenlerinin dua, övgü, güven ve iltifatlarına mazhar olan bilhassa tefsir ve fıkıh meselelerinde otorite olarak tam bir itimatla kendisinden yararlanılan tarihin hiçbir devrinde ve muhitinde bu seçkin kişiliğine gölge düşmeyen Hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliğini savunan, bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyaran, gerektiğinde eleştiren ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmeyen Abdullah bin Abbas radıyallahu an 70 yaşlarındayken Taif'te vefat etmiştir. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız buyurduğu aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygül